El-Şeytanir-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Es-Salatu ve Ala Resulina Muhammedin Ve Ala Alihi ve Sahbi Ecmain 17. Pencere İnna Fis-semaavati Vel-Ardu Le-Ayetin Lil-Mu'minin evet. Bu ayeti kerime semalarda ve arzda olanların inanıcılar için açık bir ayet olduğunu ifade ediyoruz. Bu ayetin ışığında kainatı bir temaşa sadedinde bir pencere. Bu pencere. Zeminin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki, icad eşyada müşeveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve bir cudu mutlak, gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. Zemin yüzünü yaz zamanında temaşa edip görüyoruz ki, evet, zamanın her dilimi, özellikle senenin her mevsimi farklı farklı ilahi tecellilere sergilik yapıyoruz. Muhteşem bir sanat galerisi hüviyetinde. Özellikle de yaz mevsimi bu açıdan son derece göz kamaştırıcı manzaralarla dolu bir sergi ilahi. İşte bu yaz mevsiminde zemin yüzüne bakıyoruz. İcad eşyada müşevveşiyeti iktiza eden ve intizamsızlığa sebep olan nihayetsiz sehavet ve cudu mutlak. Yani her şey o kadar çok, o kadar bollukla yaratılıyor ki kainatta, özellikle bahar mevsiminde. Sanat kaynıyor, sürekli sanat eserleri yer değiştiriyor. Biri geliyor, biri gidiyor tarzında. Dolayısıyla bu kadar çok malı bir Değiş şimdi dönüşüm yaşandığı bir mevsimde elbette bazı karmaşaların olması gerekir. O kadar bol, o kadar hareketli, o kadar aktif bir dönem, muhteşem bir sekhavet sergileniyoruz. Yani bir anlamda karşımızdaki sanat eserlerinin bir, bir ziyafet özelliği taşıdığı insanların birçok ihtiyacını, mahlukatın birçok ihtiyaçlarını karşıladı göz önünde alınırsa. Bu bolla aynı zamanda bir cömertlik manası da atfedilebilir. Sehavet, vücudu mutlak kelimeler bunu ifade ediyor. Muhteşem bir sanat o muhteşem bir ziyafet aynı zamanda. Bütün mahlukatın, bütün hissiyatını memnun eden bir ziyafetgah Gayet derecede bir insicam ve intizam içinde görünüyor. İşte bu ziyafetgâhta tabakların biri geliyor, biri kalkıyor. Fakat o kadar muntazam bir şekilde devam ediyor ki her türlü mahlukatın birbirinden farklı bütün ihtiyaçları karşılanıyor ama hiçbir aç bırakılmıyor. Hepsinin ihtiyaçları görülüyor. Evet bu kadar sanatlardaki değişim dönüşüm, bu kadar ziyafetteki çeşitliliğin değişimi dönüşümü sırasında muntazam bir düzen görülüyor. Harika bir yönetim sergilenmiş. İşte zemin yüzünü tezgin eden bütün nebatatı gör yerine baktığınızda özellikle o kadar çok farklı bitkiler var ki göz kamaştırıcı, çok hoş kokuları, tatları, görünüşleriyle sadece insan bunlara baksa, bunların arkasındaki işte bu ihtişamlı değişimi, dönüşümü görse, insana çok önemli bir ufuk açıyoruz. Evet yani bu kadar hummalı bir faaliyetin bu kadar düzenli seyretmesi akıllara durgunluk veriyor. Dolayısıyla demek ki muhteşem bir yönetim var arkasında. Her şeyin her şeyini görüyor. Her şeyin her şeyine tam da vaktinde yetişiyor. Evet muhteşem bir bolluk o bolluk içinde muhteşem bir düzen, nizam, disiplin var. Hem Nizansızlığı kabalığı iktiza eden icat eşyadaki sürat mutlaka dahi kemal-i içinde görünüyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Evet. Bir eşya, bir şey ne kadar süratli yapılırsa o kadar basit ve kaba olur normalde. Dolayısıyla süratle kabalılık arasında bir ilişki var. Dolayısıyla süratle, hızla, acelecilikle sanat inceliği arasında bir tersinelik var. Ters orantı var. Dolayısıyla sürat arttıkça sanat kabalaşır. Fakat bizim işte kainatta özellikle bahar ve yaz mevsiminde müşahede ettiğimiz akıl almaz bir süratle birçok sanatın boy gösterdiği, o kadar kısa sürede, o kadar ani olarak ortaya çıkmalarına rağmen muhteşem bir şekilde ince ince sanatlarla yüklü oluşu, ölçülü oluşu, hiçbir kabalığa yer bırakmayışı, akıllara durgunluk veren bir noktayı gözümüzün önüne getiriyoruz. Demek ki burada bu ölçüyü koyan, bu sanatları icra edenin kudreti o kadar sonsuz ki, o kadar çok yaratmasına rağmen hiçbir sanattan taviz vermiyor. Evet, Bu da bizim bildiğimiz, bize benzer kainattaki bütün mahlukatları nazar teftişimizden geçirdiğimiz, onların yapabileceği bir şey değil. Demek ki burada hüküm süren kudret ve ilim bizim kudret ve ilmimize benzemez. Dolayısıyla kainata ve kainatın içindekilere de benzemez. Çünkü surat sanat ters orantılı olmalıydı. Fakat sürat artıyor, sanat azalmıyor. Bu da gösteriyor ki, bu icraatı yapan zatın kudreti sonsuz hiçbir iş bir işe mani olmuyor. Hiçbir iş onu yormuyor, meşgul etmiyor. İşte zemin yüzünü süslendiren bütün meyvelere bak. Gerçekten de bir üzümü ele alın, ardından portakala geçin, oradan muza geçin, oradan kiraza vesaire daldan dala hepsinde aynı müşahedeyi seyrediyorsunuz. Sanat muhteşem, sürat harika. Evet. İşte bu zıtlığın arasından biz kudret-ı rabbaniyenin, ilim ve irade-i rabbaniyenin tecellilerini görüyoruz. Hem ehemmiyetsizliği, belki çirkinliği de zaten kesret-i dahi kemali, hüsnü sanat içinde görünüyor. İşte yeryüzünü yaldızlayan bütün çiçeklere bak. Evet. Bir şey çok bol olursa, bolluğu nispetinde kabalığı oluyordu az önce gördüğümüz gibi. Çirkinliği de gerektiriyor bu. Yani değersizlik anlamına geliyor. Bol bol bulunuyorsa, her yerde bulunuyorsa. Fakat o kadar çok bol bulunuyor. Fakat sanat bütün ihtişamıyla parlıyor bunlar da. Özellikle çiçeklerde bunu seyredebilmek mümkün. Bir bahar mevsiminde, bir badem ağacında binlerce çiçeğin boy gösterdiğini düşünün. Sonra bütün badem ağaçlarını düşünün. Sonra bütün çiçekleri, ağaçları aynı anda tahtür edin. Bu arada her yerden patır patır fırlayan gülünden, papatyasından, sarı çiçeğine. Hepsini birden müşahede ettiğimizde ne kadar bolca yaratılıyor fakat hepsi ne kadar da narin, nazik, ince sanatlar abi. Evet. Bu zıtlık içinde muhteşem bir ilim, irade ve kudretin tecellisi görülüyor. O ilim, irade ve kudrette hiçbir noksan yok. Ne kadar bol da yaratsa, o bolluk içerisinde bir çirkinlik görünmüyor. Değersizlik görünmüyor. Özensizlik görünmüyor. Hem sanatsızlığı, basitliği ictizaden İcat eşyadaki suhulet mutlaka dahi nihayetsiz derecede sanatkarlık ve maharet ve ihtimamkarlık içinde görünüyor. İşte yeryüzündeki ağaç ve nevat cihazatının sandıkçaları ve programları ve tarihçi hayatlarının kutucuklar hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. Hem sanatsızlığı basitliği iktiza eden icat eşyadaki suhulet mutlaka. Evet. Yani bir şey kolaycacık yapılı veriyorsa, elde dokunur gibi bir iki hareketle mesela bunun sanatı basit olur. O kadar sanat abi olur. Yani ne kadar kolay yapılıyorsa o kadar basittir. Böyleyken nihayetsiz derecede sanatkarlık ve meharet ve ihtimam, ihtimam karlık içinde görünüyor. Evet. Bu kadar kolaycacık yapılı veriyor gibi, bir anda oluyor veriyor gibi görünse de aslında akıllara durgunluk veren bir sanat, bir meharet, bir özen görünüyor bundan içinde. İşte yeryüzündeki ağaç ve nevatat cihazatının sandıkçaları ve programları ve tarihi hayatlarının kutucukları hükmünde olan bütün tohumlara, çekirdeklere dikkatle bak. Evet. Ağaçlar, ağaçların başında meyveler, meyvelerin içindeki çekirdekler. Hadi bir incir bir meyvesinin içerisinde ne kadar çok çekirdek var haşhaş meyvesinin içerisinde ne kadar binlerce minicik minicik çekirdekler var her birinin içerisinde o ağaç bütün detaylarıyla teferruatıyla özetlenmiş yazılmış evet bir ağacın başında bir mevsimde ortaya konulan bu kadar çok harika akıllara durgunluk veren bir sanat var o çekirdekçiklerde Evet. Bunlar bir anda hep beraber oluyorlar. O kadar kolaycacık oluveriyorlar gibi görünüyor ama son derece ihtişamlı bir maharet sergileniyor. Sanat sergileniyor. Özenli yapılış sergileniyor. Evet. Bu kadar kolaycacık ve bu kadar muntazam, muhteşem bir sanat. Evet. Yine bu tezatın arasından bir nur fışkırıyor. Bu nur ilahi ilmi, iradeyi kudreti. Onun hikmeti, sanatı rahmeti, şefkati bize ilan ve ifham ediyor. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak dahi bir ittifakı mutlak içinde görünüyor. İşte bütün aktar zeminde zer edilen her nevi bubata bak. Hem ihtilaf ve ayrılığı iktiza eden uzaklık ve buğdu mutlak. Yani aynı çiçek çiçek biri burada yap, yaratılırken, bir Amerika'da yaratılıyor. Bütün coğrafyalarda yapılıyor ve birinin diğerinden farkı yok. Hepsinde aynı sanat, aynı ihtişamla kendisini gösteriyor. Demek ki birini yaratan diğerini de yaratıyoruz. Aynı anda akla, e, aklın sınırlarını zorlayacak sayıda neredeyse muhteşem, e, aynı tür varlık her tarafta bir anda kendisini gösteriyor demek ki mesafeler onu bağlamıyor. Bir anda hepsinin yanında bir anlamda. Evet. Birinin yanında diyemiyoruz. Çünkü diğerinin de yanında. Bu da maddenin özelliğine zıt bir şey. Demek ki bunlardaki icraat yapan zat maddeden mücerret, madde onu taklit edemiyor. Bağlayamıyor. Sanat sahibinin bazı mahiyetini <gülüyor> bizlere ilan ve ifham ediyor bu manalar. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemal ihtilat bilakis kemal imtiyaz ve tefrik içinde görünüyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemal imtiyazları ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemal imtiyaz ile tefrikleri, ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif ağza ve hüceyrata göre kemali imtiyazla ayrılmalarına bak. Kemali hikmet içinde de kemali kudreti gör. Bir kez daha başlanırsak bu paragrafı. Hem karışmayı ve bulaşmayı iktiza eden kemal ihtilat. Evet, bakıyorsun bir bahçede yüzlerce çeşit nebatat ve hayvanat bulunabiliyor küçük büyük. O kadar iç içeyken... ...sanki her biriyle ayrı ayrı bir mahiyet ilgileniyormuş gibi çok ayrı ayrı boy gösteriyorlar. Hiçbirinde bir üstün ve karışıklık eseri görünmüyor. Birbirine çok benzeyen tohumlar toprak altına atılıyor. Fakat her biri ne, ne emredilmişse tabi caizse tam da onu e, inşa ediyor. O tohum üzerinde o ağaç inşa ediliyor, o nebat inşa ediliyor... Onlara uygun çiçek, yaprak ve meyveler inşa ediliyor, icat ediliyor. Bu kadar karma karışık şeyler bir aradayken bu kadar birbirinden ayrıştırılması, işlerin birbirine karışmaması onlara nezaret eden dikkatin ihtişamını gösteriyor. İşte bütün yer altına karışık atılan ve madde itibariyle birbirine benzeyen tohumların sümbül vaktinde kemal imtiyazları. Yani bizim birbirinin bu bu mudur, şu şu mudur diye ayırt edemediğimiz çekirdekler toprağın altına konuyor ve vakti geldiğinde sümbül verince hepsi her neyse o oluyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde inşa eden zatın ilmi inhisar altında değildir. Hiçbir şey onu engelleyemiyor, meşgul edemiyor. Hiçbirisinde dolayısıyla üstün körlük ve karışıklık eseri görülmüyor. Ve ağaçlara giren muhtelif maddelerin yaprak, çiçek ve meyvelere kemal imtiyaz ile tefrikleri. Evet. Ağaç dalları, köklerini, tohum, köklerini, toprağın derinliklerine salmış, oradan ihtiyaçlarını alıyor. Bu yukarı doğru taşınıyor yaprak, meyve ve çiçeklerine gönderiliyor. Hiçbir çiçek ihmal edilmiyor, hiçbir meyve ihmal edilmiyor. Hepsinin bütün ihtiyaçları görülüyor. Yaprağın ve meyvenin ihtiyaçları farklıyken her birine ne lazımsa o gönderiliyor. Hiçbir yaprak, hiçbir çiçek, hiçbir meyve ihmal edilmiyor. Müthiş bir e, dikkatle bakılıyor, besleniyorlar. Ve mideye giren karışık gıdaların muhtelif ağza ve hücreata göre kemal imtiyazla ayrılmalarına bak. Diğer yandan da insan midesine giren birçok gıda parçalanıyor. Önemli tezgahlardan, mutfaklardan geçiyor, süzülüyor ve ondan sonra kan yoluyla bütün hücrelere dağıtılıyor. İnsanda yaklaşık 100 trilyon hücre var. Bunların bir bazıları birbirine oldukça farklı, farklı fonksiyonlar görüyorlar. Farklı organların içerisinde farklı fonksiyonlar görüyorlar. Her her birine her ne lazımsa hepsi veriliyor hiçbir ihmal edilmiyor. Tosemi bir dikkatle bu işler yapılıyor. Bir insanın vücudundaki 100 trilyon hücre aynı dikkatle bu şekilde besleniyor. Bütün insanların, bütün hayvanların, bütün nebatatın bu şekilde beslenişini gözümüzün önüne getirdiğimizde müthiş bir dikkat, müthiş bir tefrik, müthiş bir ayrıştırma faaliyeti kendisini gösteriyor. Ve bunun arkasında akıllara durgunluk veren ilim ve irade ve kudretiyle Cenab-ı Hak ayam beyan görülüyor. Hem ehemmiyetsizliği, kıymetsizliği iktiza eden gayet derecede mevzuliyet ve nihayet derecede ucuzluk dahi, yeryüzünde masnuatça, sanatça, nihayet derecede kıymetdar ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. Evet, bir şey bol olursa kıymeti olmaz. Önemsiz olur. Fakat kainatta o kadar çok bol bulunan şeylerin Neredeyse hayat kadar değerli olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla bu bolluk, bu çokluk, bu ucuzluk hemen ele geçivermesi, her yerde gözlenmesi. Hava gibi, su gibi şeyleri düşünürsek özellikle. Evet. Bu da yeryüzünde masnuatça, sanatça, nihayet derecede kıymetler ve pahalı bir keyfiyette görünüyor. Her bir ot parçası, her bir çiçek aynı manayı. İşaret ve delalet ediyoruz. Evet. Demek ki bu kadar bol oluyor ama her biri değerli oluyor. Tabi değeri sadece bizim ödediğimiz ücret ifade etmiyor bakkala. Bakkala bir lira verip bir kilo domates alıyoruz. Ama o domates bir liralık domates değil. O bakkal o çiftçi yaptığı emeğinin karşılığını alıyor sadece. Yoksa o çekirdeği yaratan, o çekirdekten o domatesi çıkaran zat Tüm e, sanat ve maharetini orada gösteriyor. Eğer onu tam karşılığını vermeye kalksak verecek bir şey bulamayacaktık. Evet. Dolayısıyla o kadar ucuz, bol bulunduğu için ucuz tabii ama o kadar da ihtişamlı bir sanata sahip. Evet, bu zıt keyfiyet, yine bu zıtlığın şiddeti ölçüsünde burada icra e, icra sanat ve faaliyet eden zatın ilim, irade ve kudretini gösteriyor. İşte hatsiz acayip bir sanat içinde yeryüzünün rahmani sofrasında yalnız kudretin şekerlemeler olan dutların nevilerine bak. kemal rahmeti Kemal-i sanat içinde görür. Yani dut tanıdık olduğumuz bir meyve. Kudret şekerlemesi ve tam da ağzımızın tadı hesaplanarak gönderilmiş bir şey. Rahmani bir sofra dolayısıyla. Bu nasıl bir sanatla dizilip nasıl bir sanatla renklendirilip tatlandırılıp bize gönderiliyor? Kemal-i rahmeti, kemal-i sanat içinde gör. Yani sadece ihtişamlı bir sanat değil, aynı zamanda ihtişamlı bir rahmet örneği. Çünkü ondan istifade ediyoruz, yararlanıyoruz, rızıklanıyoruz, keyifleniyoruz. Dolayısıyla hem sanat hem rahmet tecellisi. İşte bütün Ru zeminde gayet kıymetlirlik ile beraber hatsız ucuzluk. Şimdi Üstad hepsini bir yeniden teker teker zihnimize getirmemizi istiyor ki tekrarlıyor. Bu zıtlıkları nazara veriyor. İşte bütün ruh zeminde gayet kıymettarlık ile beraber hadsiz ucuzluk. Ve hadsiz ucuzluk içinde hadsiz ihtilat ve karışıklık ile beraber hadsiz imtiyaz ve tefrik. Ve hadsiz imtiyaz ve tefrik içinde gayet uzaklık ile beraber son derece muvakkat, muvaffakata benzeyiş son derece muafakat ve benzeş, birbirine telafik etmesi, denk düşmesi, benzemesi ve son derece benzemek için de gayet derecede suhulet ve kolaylık ile beraber, gayet derecede ihtimam kerani yapılış ve gayet derecede güzel yapılış içerisinde sürat mutlaka ve çabuklukla beraber gayet derecede mevzun ve mizanlı ve israfsızlık. Ve gayet derecede israfsızlık içinde son derece çokluk ve kesret ile beraber son derece hüsnü sanat. Ve son derece hüsnü sanat içinde nihayet derecede sehavet ile beraber intizam mutlak. Elbette bütün bu söylenenlerin tamamı elbette gündüz ışığı, ışık güneşi gösterdiği gibi bir Kadir Zülcelal'in, bir Hakim-i Zül Kemal'in, bir Rahimi Zül Cemal'in vücubu vücuduna ve kemali kudretine ve cemali rububiyetine ve vahidiyetine ve ahadiyetine şehadet ederler. Lehül esmeül husna sırrını gösterirler. Evet. Elbette güneş ışığı, elbette gündüz ışığı ışık güneşi gösterdiği gibi. Yani bakıyoruz ortalık aydınlık demek ki ışık var. Çünkü aydınlığın kaynağı ışıktır. Işığı görmüşseker arkasından güneşi görüyoruz hemen. Bu insanın surat intikalle aklen, akıllı bir varlık olduğu için doğrudan çıkarım yaptığı bir şey bu. Yani aydınlığı görür görmez ışığı, ışığı bulur bulmaz ışığın kaynağı olan güneşi aklımıza getiriyoruz. Evet. Bir kadir Zülcelal'in, bir Hakim-i Kemalin bir rahim Zülcemal'in vücudu vücuduna işaret ediyor. Demek ki bu kadar yani yoğun yaratılış içinde Mutlak sanatın bulmuşu ve son derece kolayca yapılışla beraber son derece muhteşem bir özen içerisinde sanatın ortaya dökülüşü gibi zıtlıklar bunu gösteriyor. Bu zıtlığın arkasında muhteşem bir icraat var. İcraat ortada. İcraatın sahibi nasıl biri olmalı? Demek kadir Zülcelal olmalı Son derece haşmetli bir kudret sahibi. Bir Hakim-i son derece Kemal'de bir hikmet sahibi ve rahim Zülcemal son derece Güzellik içinde bir şefkat ve rahmet sahibi birinin vücubu vücuduna ve kemal-i kudretine ve cemal-i ve vahidiyetine ve ahadiyetine şehadet ederler. Evet, işte muhteşem bir sanat kalorisindeki o muhteşem e, sanat tecellileri aynı zamanda işte muhteşem bir ziyafetka olup o ziyafetkahtaki muhteşem e, nimetlerin muhteşem bir hız ve süratle değişmesi birinin gelip birinin gitmesiyle gösteriyor ki bu sanat kariyerisini ve ziyafetgahı açan zatın böyle ihtişamlı bir kudreti, ihtişamlı bir hikmeti, ihtişamlı bir rahmeti var. Evet. Demek ki burada gördüğümüz işler, o işlerin arkasındaki isimleri gösteriyor. Ayet-i kerime lehul esmeul husne. Evet. Bütün güzel isimler onundur yalnız onun. Manasındaki ayet-i kerime bu manayı ifade ediyoruz. Yani kainatta ne bakıyorsak, bunun arkasında bir isim, bir iş var, o zaman bir işleyiş var, o işleyişi yapan bir zat var. Doğrudan oraya gidiyoruz. Çünkü dumanı görünce ateşi e, akletmek gibi, gölgeyi görünce asla gitmek gibi bu muhteşem icrat öyle bir zattan zuhur ediyor. Onun isimlerini, tecerilerini seyrediyoruz kainatta anlamına geliyor. Şimdi ey biçare cahil, gafil, muannit, muattıl. Bu hakikat uzmayı ne ile tefsir edebilirsin? Ortada böyle muhteşem bir icraat var. Yani bu icraatı görüp de bu icraatçıyı bilmemek cehaletle, gafletle, inatla, inkarcılıkla mümkün ancak. Yoksa böyle bir durum, bir izah ister. Bunun izahı yok bunun tek bir izahı var. İşte arkasında böyle bir ilim, irade ve kudret tecellisini bulacağız. Yoksa bunların tesadüfle, tabiatla şununla bununla izah edilebilmesi mümkün değil. Maddeli izah edilmesi mümkün değil. Hatta gördüğümüz hiçbir şeyle izah edilmesi mümkün değildir. Çünkü az önce sayılan tezat madde alemindeki bir tesattır. Dolayısıyla bunu maddeyle izah etmenin imkanı yoktur. Bu nihayet derecede mucize ve harika keyfiyeti neyle izah edebilirsin? Evet, mucize deyince hep böyle çok olağanüstü şeyler aklımıza geliyor. Aslında her şey olağanüstü. Daha doğrusu, yani insanın düşünerek yapabileceği şeylerin çok çok ötesinde. İnsanın aciz kaldığı muhteşem icraat. Yani bir ottaki hayat, hayat vasıtasıyla mazhar olduğu sanatlar taklidi mümkün olmayan şeyler. Dolayısıyla bir ot bir mucizedir. Bir otta bir çiçek de bu harikaları görüyoruz. En e, zavallı ve sifil mahlukatların bile muhteşem mucizelere mazhar olduğunu görüyoruz. Bütün kainatta bütün kainatta, bütün detaylarıyla bu muhteşem hadiseler an, an akla durgunluk veren bir hızla müthiş bir e, ayrıştırmayla hiçbir karışık eseri olmadan son derece kolay bir şekilde yapılıp icra ediliyor. Evet bunun hizahı yok. Bunun hizahı allah Ekber'dir. Bu hadsiz derecede acıp bu sanatları neye isnat edebilirsin? Yani bir sanat varsa sanatkarı arayacaksın. Söyleyemiyorsan söyleyecek bir şeyin yok demektir. Bu yeryüzü derecesinde geniş bu pencereye hangi perdeyi gaflete atıp kapatabilirsin? Yani yeryüzü her detayla bu hakikati ilan ediyoruz. Baştaki ayet-i kerime onu ifade ediyordu zaten. Aynı ifadeleri kainattan dinliyoruz. Kur'an'da Allah'ın kitabı kainatta. Peygamber'e hakkın kelimelerle konuştuğu kitabı, kainatta sanatlarıyla, rahmetiyle konuştuğu kitabı işte aynı şeyi söyleyecek. İnne fi inne's semavati vel ardı le ayetin lil mu'minin. Yani semalarda ve arzda olanlar da için ayetler vardır diyor. Evet. Baştan sona ayetlerle dolu kainat her bir sanat tek başına bu hakikati ifade edebiliyor. Hepsini birden dinlediğimizde inkarcıların kulaklarını, sahur olan kulaklarını bir kez daha sahur edecek bir gür sada ile aynı hakikati ilan ediyorlar. Senin tesadüfün nerede? Tabiat dediğin ve güvendiğin, şuursuz yoldaşın ve dalalette istinatgahın ve arkadaşın nerede? Evet. Bu işlere tesadüfün karışması yüz derece muhal değil midir? Yani azıcık bir zaman içerisinde muhteşem bir sanat ortaya konuyorsa bunun, onun ilminin büyüklüğünü gösterir yani kudretinin büyüklüğünü gösterir bir tesadüfle bunu izah etmek mümkün değil bu işlere tesadüfin karışması yüz derece muhal değil mi? ve şu harika işlerin binden birinin tabiata havalesi bin derece muhal olmuyor mu? yoksa camit aciz tabiatın her bir şeyin içinde o şeyde yapılan eşya dedince madeni makine ve matbaaları mı var? Yani toprağın bağrına gömülen bir tohum da muhteşem bir ağaç ortaya çıkıyor. Yani bu burada toprak sadece bir teferruattır. Yani o kadar muhteşem bir e, çekirdek, de, muhteşem bir program ortaya konmuş ki buna sadece su vermek, toprağa gömmekle böyle muhteşem bir sanatın ortaya çıktığını düşünmek doğru değildir. Bir şeyin meydana gelmesi için bir milyon şart e, lazımsa o şartlardan bir tanesi eksik olduğunda o iş olmuyorsa sadece o şartın yerine getirilmesi her şeyi o şarta bağlamayı gerektirmez. Yani yüzlerce e, parçası bulunan bir radyonun içerisinde bir tek parçayı çekiyorsunuz radyo susuyorsa eğer işte her şeyi yürüten budur diyemezsiniz. Evet o olmazsa o parça o çalışmıyor. Dolayısıyla işte bin tane parçadan bir tanesinin eksikliği e, devre dışına bırakıyorsa o radyonun fonksiyonunu tek başına o parçayla onu etmek mümkün değildir. Binlerce parçadan biridir sadece Binlerce şarttan biridir sadece. Kainat da aynı şeye geçerli yani. Su olmazsa hayat olmuyor. Ama su olunca hayat olacak diye bir şey yok. Çiçeği suluyoruz. Sulayınca büyüyor, Sulamayınca kuruyor. Ha. Su... Bunu büyüttü diyemeyiz. Evet. Onun bütün şartları yerine getirilmiş. Bir adi şart olarak su Yıl verdiğimizde büyür, Vermezsek ölüyor. O su her şey değildir. Toprak da böyle, hava da böyle, ışık da böyle. Evet, bunlar milyonlarca şarttan bir tanesidir. En önemli şart bir ilimle, bir irade ile, bir kudretle o çekirdeği yaratmak. Sonra işte hava, toprak, su ışık gibi şeylerle bu muhteşem mimari inşa etmek, yaratmak, yaşatmaktır asıl olan. Bunun arkasında muhteşem bir ilim, muhteşem bir irade, muhteşem bir kudret gerekir. Ayrıca muhteşem bir de rahmet gerekir. Dolayısıyla camit, yani cansız olan, aciz olan toprak, tabiat su gibi şeylere bunların havalesi imkansızdır. Evet. Dolayısıyla yeryüzündeki her şey en ince teferruatıyla da yani mikroskobik bir canlısıyla da bu ay hakikatleri itiraf, ilan ediyor. Sağır kulaklara bile duyuruyor ama yüzlerce zan dokunsa sağırlar duymadığı gibi bütün kainat deril de kesilse inanmak istemeyen bir insanın buna inanması mümkün değildir. Cenab-ı Hak o kadar hakikatleri kendisini kapatmış insanların kalp kapısında mühürlemiştir. anlamalarının da imkanı yoktur. Onlar hidayet denilen cevhere de layık değillerdir. Cenab-ı Hak hem Kur'an'dan hem kainattan mazarımıza arz edilen ilahi icraatı fark edip onun yüklüğü karşısında saygıyla duran ve onun kendisine yapmış olduğu sayısız ziyafetlerin nimetlerin farkında olup mahcubiyet içinde olan ve ona yakışır bir teşekkür, şükran ve minnet hisleriyle yaşayan ve onun sevgisine mashar olan kullarından eylesin bizleri. Subhaneke El-A'lâ ilme lene illâ mu'allimune inneke ente'l-alîmü'l-hakîm. Ve ahru'dâven el